261. konu, ashabın çekirge yemeleri ve cahiliye devrinde buğday ekmeği yememiş olmaları, peygamberle beraber yedi gazveye katıldık, gazvelerde çekirge yiyorduk.